Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Ve yucuz izalatu'n-necaseti bilma'i ve bikulli ma'in tahirin kel ve ma'il wardi. Havle radıyallahu anhu efendimize geliyor diyor ki ya Resulallah ben hayız halimde kan geliyor ikinci elbisem yok. O elbiseyi yıkıyorum onunla namaz kılıyorum ama hala eseri orada kalıyor. Yani yıkayacak ama eseri orada kaldı, tam temizleyemedi, onunla namaz olur mu? Olur değil mi? Sahabe böyle bak, o kadın gelip Efendimiz'e soruyor. He? Allah Resulü söylüyor işte, kadınlar, e, çünkü soracak kimse yok. Eğer Ayşe annemiz de o meseleyi bilmiyorsa, kadın o halde namaz kılacak vakit geçiyor, Efendimiz'i buluyor, Allah Resulü'ne soruyor. Haya öğrenmelerine engel olmadı buyuruyor. Ama tabi bugün için sizler kız kardeşlerinizi arayacaksın kardeşim telefonla her gün bir saat. O bir yerde sen bir yerde okuyorsa diyeceksin ki bugün sarf okuyoruz, yarın nahi okuyoruz, fıkıh okuyoruz, tepsi, bu akait okuyor Bu metinleri okutun. Sahabe-i kiram efendilerim böyle yaptılar. eba Eyyubel Ensar Hazretleri İstanbul'a hurma satmaya mı geldi? Arsa almaya mı geldi? Niye geldi? İslam'ı anlatmaya geldi. Biz bu kitapları okumak için okuyoruz, yaşamak için okuyoruz. Onun için özellikle çevrenizde kız kardeşiniz, yeğeniniz, İmam Hatip'te, ilahiyatta bu tür yerlerde okuyanlar varsa medresede mutlaka bunları okutun. Okutun ki onlar da ümmetin kızlarını okusunlar. İşte böyle sünnete karşı zavallı karşı niye bilmiyor okutmadı. Güçlü kız medreselerimiz yok ama şunu yapamayız. Yani hanım kız kardeşlerimiz burada e, bizim mahremimiz değil. Oturup onlarla böyle ders yapmamız da olmaz kardeşim. Ama yaşlandığınız inşallah büyük alimler olursunuz. 70 80 yaşına gelince o zaman okutursunuz. Peki, "Wa yucuzu izaletu necaseti bilma'i suyla ve bi kulli Temiz olan her <gülüyor> sıvıyla, mâ'i sıvı her sıvıyla kel sirke gibi. Sirkeyle abdest olur mu? Olmaz. Ne demiştik sirkeye? Tahirdir ama mutahhir değildir. Tahirdir yani necaseti temizler ama hadesi gidermez. Dolayısıyla sıvı olan bir şeyle necaset var burada. Dışkı onu temizleyebiliyorsunuz ama abdest alamazsınız. Ma ya'in tahirin kel helli ve ma'il Ma ilvert artık ne suydu? Mutlak su değil değil mi? Mukayyet suydu. Yeni bir isim veriyordu. Peki bununla necaseti temizleyebilir miyiz? E onu temizleyebiliriz. Fe inka nela aynun mriyetun fataharatu hazevala. Şimdi necaseti temizliyoruz. Neyle? Suyla ya da sıvı olan temiz şeylerle temizleyebiliyoruz. Peki bu necaset ikiye ayrılır. Bir Görülen necaset var Dışkı gibi kan gibi Bir de idrar gibi Görünmeyen elbiseye sinen necaset var Nasıl temizleyeceksiniz Eğer görünüyorsa Onu yıkaya yıkaya Oradan gidereceksiniz Ama havle annemiz soruyor Allah Resulüne Yıkadı yıkadı eseri kaldı Engel mi? Engel değil Peki engel değil Demek ki görünen bir şeyi Giderene kadar yıkıyorsunuz Eseri kaldı bütün yıkamanıza rağmen engel olmuyor namazınıza. Görünmüyorsa o zaman mutmeyin olana kadar yıkıyorsunuz. Mutmeyin artık bunda kalmadı. Yıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Yıkıyor, sıkıyorsunuz. E bugün onları ne yapıyor? Çamaşır makineleri yapıyor. Fukaha. Hayatı çözümsüz bırakmıyorsunuz kardeşim. Çare de çözüm de Allah'ın dininde. Değil mi üstad? Üstadım konferans silsilesi vardı. E, halimiz çaremiz diye. Halimiz çaremiz burada. Fıkı sürekli inşada bulunur. Hayat yeni sorunlar getirir. Hayatın bütün sorunlarına fıkı çözüm ve çare olur. Peki efendim peinkâne lehâ lin necaseti aynun meryyetün görünen bir necaseti varsa ftaharatuha zavaluha onun Taharutuha, taharutun necaseti, zevaluha, zevalun necase. Yani orada necaseti gideriyorsunuz efendim, zevaluha, zevalu, aynin meriye o oradaki necaseti gidererek temizliği yapıyorsunuz. Peki, wallayduru bakau eserin yeshuku zevaluhu. orada hala temizlediniz eser kaldıysa. O eserin orada kalması. Yıkadınız, yıkadınız, kan kaldı. E, namaza mani olmaz. Yeşukku zevaluha. eserin Yeşukku zevaluha sıfatıdır? Eseri. Öyle bir eser ki gidermesi zor, ağır geliyor. Adam yıkadı, yıkadı. Kadın eskiden nasıl giderebilsin? Peki bir, görülen necaset vardı. Onu gideriyorsunuz, o şekilde temizlik yapıyorsunuz. İki, görünmeyen idrar gibi sinen necaset var. Wa ma alaysa bi mariyyetin fa taharatuha en yagsilahu hatta yagliba ala zannih taharatuhu. Eğer merî'deyse, görünen de ise fa taharatuha bunun tahareti ise en yagsilahu o elbise yıkayacak hatta yagliba ala zannih taharatuhu zann galip ne olacak? Efendim bu temiz oldu diyecek. Temiz oldu diyecek. O ana kadar yıkar. Peki, وَيُقَدَّرُوا bi اَوْ kat'an lil لِلْوَسَوْسَةِ Elde yıkıyorsa, görünmeyen bir necaseti. Yani vesvese ondan gitsin diye ne yapsın? Üç defa yıkayabilir, Yedi yedi defa yıkar kat'an lil vesveseti ve la budde min al-asr fi kulli Her defasında ne yapacak? Elbiseyi sıkacak. 3 defa yıkıyorsa bir yıkadı sıkacak. Su yeni alacak, sıkacak, sıkacak. Peki ve kezalike yuqaddaru fil istinca'i aynı şekilde bu sayı istinca'da da vesveseyi kesmek için takdir edilir. El istinca'u burada kalalım mı? İkmal edelim mi? İkmal edelim Peki istinca onunla alakalı deliller Tevbe suresindeki ayet-i kerime oraya bakın. Fihi ricalen ay la fihi min an takuma fi fihi El istinca istinca nedir? İnsanın ee, Namaz zamanı olacak şekilde e, bedenindeki e, def-i sonraki o necaseti gidermesine he, hem bevli hem de dışkıyı gidermesine istinca diyoruz. İstibra ise sadece abdese kadar olan kişinin e, idrardan sonra yürümesi işte öksürmesi, idrarı boşaltması, o yolu boşaltıyor. Neden boşaltıyor? Çünkü abdestten önce damlarsa şu kadarı geçmiyorsa mekruh namaza mani değildi ama abdestten sonra damla geliyorsa abdesti bozuyordu onun için istibra Müslüman yapacak el istincaü sünnetun min kulli ma yehrucu mine sevileyni iller riha. İstinca sünnettir ama eğer mak adı taştıysa yani çıktığı yeri taştıysa o zaman ne olur farz olur değil mi arz olur. El istinca usunnetun min kullima min es Yani ön ve arkadan çıkan şeyleri temizleme noktasındaki bu ameliye sünnettir. Illa <gülüyor> riha fakat yellenmeden dolayı ne olmaz? İstinca olmaz. Yellenmeden dolayı istinca olmaz. Bu bidattır. Yellenmeden dolayı adam gidip tuvalete efendim Erkekse e, zekerini temizlemesi bidattır. <gülüyor> Taşla olur, taş yerine geçen şeylerle olur ama kemikle olmaz. Neden? Çünkü kemik cin kardeşlerinizin yiyeceği oluyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani taş, taş gibi şeylerle olur. Peki kağıtla olur mu? Fıkıh kitaplarımıza baktığınız zaman kağıtla olmaz. Kağıtta böyle İslami şeyler yazmıyorsa da olmaz. Peki bugün helalarda kullandığımız örfte ona kağıt demiyoruz değil mi? Es-sâbutu bil-urfi, kethâbutu bil nasi. Kağıt nedir? Üzerinde yazı yazabildiğiniz şeye kağıt diyorsunuz yazı yazıyorsanız. Peki onlar yazı kağıdı olarak kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. O zaman ne o? Peçete. Dolayısıyla onun üzerinde yani onunla beraber kağıtla beraber çünkü o kağıt değil artık. Kağıt değil. Yani örf önemli. Mesela şöyle adam vakfetti Fatih zamanında. Dedi ki bu medresenin efendim bütün bu vakfiyelerimin gelirleri talebeyi uluma aittir. İlim talebelerine ait. Fatih böyle bir vakfiyesi var. Çok hani İstanbul'a vakf ediyor zaten. Peki şimdi Fatih'in o dükkanlarını alsalar, üniversite öğrencilerine burs verseler, hani ilim talebelerine demişti ya, üniversite öğrencilerine verseler tıpta, mühendislikte olur mu? Olmaz. Neye bakacaksınız? Onun zamanına bakacaksınız. O zamanda, efendim, talebe-i ulum deyince, medresede İslami ilimler okuyan talebe anlaşılıyordu. Dolayısıyla bugün o vakfiyelerin gelirleri, İslami ilimler okuyan talebelere verilir. Devlet diğer kalemde diğer öğrencilere burs verir. Yani örf önemlidir. Dolayısıyla bugünkü kağıt dediğimiz, üzerinde yazı yazdığımız, her ne kadar ona kağıt insanlar demiş olsa bile o kağıt değildir. Çünkü üzerinde ne yazamıyorsunuz? Yazı yazılmaz. Yazı için kullanılmaz daha doğrusu. Peki, وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ Yımsahu hatta yünkiye hu yani temizleyene kadar yünkiye hu temizleyene kadar efendim orayı taş ve benzeri şeyle siler kağıtla siler. Wal ghaslu aftal fakat yıkamak mak adi yıkamak bu şekilde istinca yapmak aftal olandır. Fi ida tağdete fi ida tağdete nijasat al mukrja, lâm yajuz illa lghaslu air nijasat. Mahraj yani makadın çıktığı yeri açtıysa o zaman sadece yıkamak caiz olur. وَلَا يَسْتَنْج۪ي بِيَم۪ينِهِ وَلَا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ Sağ eliyle istinca yapmaz. Üç parmakla istinca yapılır. Parmakların başıyla da olmaz. Daha böyle alt, alt tarafıyla olur. وَلَا يَسْتَنْج۪ي بِيَم۪ينِهِ Sağ eliyle olmaz. Sol eliyle yapacak. ولا بعظم من de olmaz çünkü cinlerin yemeği olur diyor efendimiz. ولا bir من روث hayvan dışkısı işte. devenin atın kurutulmuş onunla da olmaz çünkü necaset necasetle karıştığı zaman daha orayı pis yapar. ولا بطام من yemekle olmaz, yiyecekle. Peki ويوكروه استقباله القبلة واستدبارها في الخلاء kıbleye yönelmek Yüzünüz kıbleye doğru ya da e, efendim sırtınızı kıbleye karşı çevirmek o da mekruhtur. Müslümanlar ev yaparken helalarında yüzleri kıbleye karşı olmayacak. Sırtları da kıbleye karşı olmayacak. Ne sırtı ne yüzü. Evlere müdahale edeceksiniz. Yaparken mimara diyeceksin kardeşim şunlar bizim hassasiyetlerimiz. Şunlar bizim kırmızı çizgilerimiz diyecekseniz bunu hocalar öğretecekler işte hadis-i şerifte efendimiz la testekbilul kıblata ve la sestedbiruha velakin şerqu ne sırtınızı ne de yüzünüzü helâda defi hacette kıbleye dönün e şarka ve garba dönün buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kitab salata gelmiş olduk. Estağfurullah ve töbiley